Doğum günü kutlamak caiz midir? Çocuklar için özellikle. Şimdi tabi ki doğum günü dediğimiz zaman bu doğum günü kutlamak bizim İslam kültüründe olan bir şey değil. Doğum. Bu batıdan bize gelmiş olan bir kültürdür. Kültür biçimidir. Ama caiz mi değil mi diye baktığımız zaman biz burada doğum günü kutlanırken nasıl kutlandığına bakarız. Yani Burada dinin hoş görmediği bir ortam var mıdır, yok mudur? Biz şimdi buna bakarız. Mesela bir doğum günü kutlanırken diyelim ki kızlar, erkekler karışık bir araya gelmişler ve böyle bir doğum günü partisi yapıyorlar. Bu Şimdi bu caiz değildir. Evet. Veyahut da işte ne bileyim. Alkol tüketimi alkol, var. Alkol, alkol var. O zaman bu caiz değildir. Ama böyle bir şey olmaksızın diyelim ki ailenin fertleri, kendi aralarında bir araya gelmişler, çocuklarının ya da işte büyüklerinin doğum günlerini dinimizin tasvip ettiği bir şekilde kutluyorlarsa bu caizdir. Ama dediğim gibi bu bizde olan bir kültür değildir, yabancılarda olan bir kültürdür. Şimdi bazıları bekleyebilir, hani bazı insanlar caiz değildir diye söylesin. Hani böyle bir genel bir beklenti buyurun. olduğunu biliyorum hatta. Çünkü bize gelen başka sorulardan da biz bunu anlıyoruz. Caiz olan bir şeye caiz değildir diye bir şey biz söyleyemeyiz. Şimdi şunu da ilave edeyim ki Tabii e biz burada rahat konuşuyoruz. Yani kendi ülkemizde Allah'a şükürler olsun Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Ama batı toplumlarında doğum günü kutlamak çok önemlidir. Hani özellikle bizi Dışarıdan izleyen izleyicilerimiz için, seyircilerimiz için söylüyorum. Çocukları doğum günü kutlamak isterlerse dine uygun bir şekilde buna karşı çıkmasınlar. Çünkü küçük çocukların hayal dünyaları farklıdır, algılamaları farklıdır. Çocuk doğum günü kutlanmasını istiyor. Bakıyor çünkü etrafındaki Hristiyan ve Yahudi çocukları bunu kutluyor. Babası annesi buna yasakladığı zaman bizim dinimizde, kültürümüzde böyle bir şey yok oğlum kızım dediği zaman çocuk diyor ki keşke ben de onlar gibi Hristiyan olsaydım. Allah muhafaza. Allah korusun. Yani onların dini ne güzelmiş diyor. Böyle bir e, özenti içerisine girmemesi için de onların çok dikkatli olmaları gerekir. O zaman hocam özetle şöyle söyleyebilir miyiz? Gayri dini bir şey olmaması kaidesiyle evet. doğum günlerini kutlamak caizdir. Evet, evet. caizdir.